Gavs'ın Hırkası Sultan Mahmut Gaznevi Saadat-ı Kiram Efendilerimizden Ebul Hasan Harakani Hazretlerini ziyarete geldi. Kendisinden dua ve nasihat istedi. Yanında da hediye olarak keseyle altın getirmişti, vermek istedi. Ebul Hasan Harakani Hazretleri kabul etmedi. Sultan oradan ayrılırken de kendisine bir hatıra verilmesini arzu etti. Bunun üzerine Ebu'l Hasan Harekani Hazretleri hırkasını verdi. Derken zaman ilerledi. Bir gün Sultan mahmud Gaznevi savaş sırasında mağlup olacağını anlayınca, vaktiyle Ebu'l Hasan Harekani Hazretlerinin hatırası olan hırkaya büründü ve Allah'a yöneldi. ''Ya Rabbi, şu hırkayı bana veren zatın hürmetine, ''Şu kafirlere karşı bizi muzaffer kıl, muzaffer olursam ganimet olarak ele geçireceğim her şeyi dervişlere vereceğim.'' diye dua etti. Aradan çok zaman geçmedi, düşman cephesi toz duman birbirine girdi. Ne olduğu anlaşılamadı, düşmanlar bu toz duman içinde bir şey göremedi. Birbirlerine kılıç salladılar, sağ kalanlar da dağılıp gitti.'' O akşam Sultan Mahmud-i Gaznevi Ebu'l Hasan Harakani Hazretlerini gördü. Ebu'l Hasan Harakani Hazretleri, Allah Teala'nın dergahında hırkamızın yüzü suyu hürmetine zafer kazandın. Eğer o anda daha çok himmet isteseydin, daha çok sayıda kafirin Müslüman olmasına vesile olmuş olurdun buyurdu.